Ağzı belli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 ve اي ale rabbikuma o denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar o halde rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz wa lahul jawaril munşeatu fil bahri kal a'laam فَبِ اَيْاٰلَاءِ Denizde dağlar gibi yükselip seyreden gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا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 Yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Ya meşşar al cinni vel insi in istata'tum en tenfudu min eqtaris semavati vel ardi fenfudu.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 يُعْرَفُ الْمُجَرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاقَدَامِ فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا Günahkarlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Hazihi cehennemul lati yukezzibu biha'l mujrimun. Yatufuna beyneha ve beyne hamimin an. Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban?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 Rabbinin huzuruna çıkıp duracağından korkan kimse için de iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Ve <gülüyor> Bu iki cennette çeşitli ağaçlarla meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Fihi <gülüyor> ma'aynan tajriyan. Fe rabbikuma Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbiniz'in nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Fihi <gülüyor> min kulli fakihatin zawcain. Fe bi ala'i rabbikuma Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Muttaki'ine ala furuşin betainuha min istabaraqa ve canel cenneteynidan fe bi'eyi âlâi rabbikuma tükeddibân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 فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطَمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبَلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ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 Rabbi ay ala'i O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Hel ceza'ul ihsani illa ihsan فَبِأَيْي آلٰىٰ اِرَبِّكُمَا İyiliğin mükafatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيْي bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Muhammeten, Febi. ala. O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz. Her ikisinde de, Durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bihi ma fakihatu ve nahlu ve rumman Fe bi ayyi i Rabbikuma tukeddiban her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Fîhinne hayrâtun hisân. Fe bi'ayyi âlâ rabbikumâtukezzibân? O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Hurum <gülüyor> maqsuratun fil khiyam. Fe bi ayyi ala Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Le mi yaqumithun ne insan qablahum vla jann? Fabi ayy alai Onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Muttaki'ine alâ rafrafin hudrin ve abqari'nin hisân. Fe bi'eyi âlâ'i Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Tebârak esm-ü Rabbike zil vel ikram. Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir? Vakıa Suresi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 <gülüyor> Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir. İzâ rüccetil erdu racjâ, ve bussetil cibâlu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 Allah'a en yakın olanlardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler. Kulletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin ala sururin mawduna Muttaki'ine aleyhâ mutekâbilîn. Onların çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar, mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. Yatûfu aleyhim vildânun muhalledûn.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 ne de sarhoş olurlar. وَفَاكِهَةٍ مِنْ مَا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ Orada kendileri için beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri vardır. وَحُورٌ عِينَ <gülüyor> orada ayrıca yaptıklarının karşılığı olarak sedefteki inciler gibi iri ve siyah gözlü huriler de vardır la yesma'un fiha lagwa ve la اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler. Ve الْيَم۪ينِ مَا اَصْحَابُ الْيَم۪ينِ Amel defterleri sağdan verilenler var ya, ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere. BİSİ DERİN MEKDUD VE TALHİN MEVDUD VE ZILLİN MEMDUD VE MÂİN MESKÜB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 ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. İnna إِنَّا هُنَّ إِشْآءَ فَجَعَلْنَّهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا بِأَصْحَابِ الْيَمِينِ biz, cennetteki hurileri, amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık. Thülletum minel evvelin ve minel Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir. bu ashabu şimali ma ashabu şimali. Amel defterleri soldan verilenlere gelince. Ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere. Fîsemû min ve hamîm. Ve ''Lâ ve Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar. ''İnnehum kânû qabla zâlike mutrafîn'' وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى Çünkü onlar bundan önce bolluk içinde şımarmışlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı. وَكَانُوا يَقُولُونَ اَا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَا اِنَّا لَمَبَعُوْثُونَ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 لَمَ جَمُوعُونَ اِلٰى مِيقَاتِ يَوْمٍ Ey Muhammed! De ki, öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır. ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّونَ فَمَالِعُونَ Sonra siz, ey doğru yoldan sapanlar ve gerçekleri yalan sayanlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız.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 Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? E feraytum ma E entum Ne dersiniz? Rahimlere akıttığınız menin nedir? Siz mi onu insan olarak yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Nehnu qaddarnâ beynekumul mevte ve mâ nehnu bimesbûkîn alâ en nubeddile emthâlekum ve nunşi'ekum fîmâ lâ te'alemûn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 düşünüp ibret almanız gerekmez mi E feraytum ma tahrutun e entum tazraunahu em nahnu zariun Ne dersiniz ektiğiniz şeyleri siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz lau nasha eğer biz dileseydik onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de şaşar kalırdınız. İnnelem uğramon, bel nihnu mahrumun. Doğrusu biz çok zarara uğradık. Hatta büz bütün mahrum kaldık. Derdiniz. Afar aytım elma, alldi teşrbbun. Aan tum alzl <Sessizlik> tumu min el muzn, alldi nihnu el muzlun. Lou nasha,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 en tum en şatüm şecratah em nahnu'l munşi'un Nahnu cealnahâ tezkireten ve meta'an lil muqavvin Ne dersiniz Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz yoksa onu var eden biz miyiz biz o ateşi cehenneme hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık. Fesabbih bismi Rabbike'l-Azim O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et. Fela uqasimu bimewaqi'in-nujum وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ hayır yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir inne hul qur'anun kerim fi kitabin maknun o Elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır. Ona ancak temiz olanlar dokunabilir. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz buule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 eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize. <Sessizlik> Eğer ölen kimse... Allah'ın rahmetine yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır. وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ Eğer, Amel defterleri sağdan verilenlerdense ona amel defterleri sağdan verilenlerden sana selam olsun denir. وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّب۪ينَ الضَّال۪ينَ فَنُزُلُمْ مِنْ حَم۪يمِ eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır. İşte kesin olan gerçek budur.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 Subhânillâhi mâ Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Lehû mulkus semâvâti vel ardı yuhyî ve yumîtü ve huve alâ şey'in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 her şeyi hakkıyla bilir. O, olanları yarattı. O, gökleri ve yeri altı günümüze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 Aminu billahi ve resuluh ve anfiqu min ma jalekum ustaklifin fee. Fılladına minkum. min kum. minkum aminu min kum ve anfakulhum ajrun kibir. Ey insanlar.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 Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. Who is he that sends down from the sky clear verses between them, to lead them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 Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır. Yüma ter al mu'minin ve al mu'minat yasganoru ve bin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 وَلَاكِنَّكُمْ فَتَانْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبَتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ Münafıklar müminlere biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler.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 أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فَقَسَتْ قلوبهم وكثير منهم فاسقون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 <gülüyor> Bilin ki Allah yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açıkça bildirdik. İzlediğiniz <gülüyor>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 Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. İ'lemû ennemel hayâtu d-dûnyâ ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beynekum ve tekâfûr. <gülüyor> وتكافر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما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 ما <gülüyor> أصاب ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce levh mahfuz'da yazılı olmasın şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır bikey la ala ma fatakum ve la tafrahu bima atekum vallahu la yuhibbu kulli muhtalin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 وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يذَ ف۪يهِ بَأْسٌ شَد۪يدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ki biz peygamberlerimizi apaçık mucizelerle gönderdik.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 Ve فَمِنْهُم مُهْتَدِ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ an-nubuwwati ki biz Nuhu ve İbrahimi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 وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتَدَبَّرُونَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كتبناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ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 Yaa ay yehal ve amanu b rassulhi yuatkom min rahmethi ve ve rahim. Ey iman edenler Allah'tan korkun.